Mevzu, gerçi yeni bir ama yani diğer mevzudan farklı bir mevzu. Onun için yeni eski yeni yeni birkaç, bir kat bir farklı gitmeye gerek kalmayacak. Ne yani ki? Ne oldu kızım? 10 saat mi kaldı bugün bitmedi mi? Bir şey kalmadı bilgilenemedim. Herhalde birimize bir hafta falan. İnşallah. Bu benim miydi çoktan? Şurada kalsın. Bunun da böyle okuyor. Şurada şöyle arkaya dokundular şöyle. Tamam. Şimdi daha evvel, birkaç hafta evvel bir yabancı adamın, bu yolda olmayan bir adamın bir şeyi ayıplaması vardı. O anda mümidi o, o adama karşı çıkıyor. Böyle bir hemcime, bir her şey vardı. Şu onun devamı. Çek ver ya. Aa, şöyle. Anne gidiyor olur, herhalde. Asıl gıdı, razıverik var ya. Anlası esir mi o Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü meslebe besmeyle başlarız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den İçinde çok alıntılar vardır. İçinde hadislerden, Kur'an-ı Kerim'den, gelamik ı birden çok alıntı alıntılar vardır. Bir senede, hadisler, hadisleri Peygamber değil ama vardır denir. Mesle bir şiir şi şeklidir. Sekiz sekizlik mi nedir meslevi tarzı? Sekiz sekizlik sekiz, sekiz, sekiz, sekiz, öyle mi? Sekiz sekizlik var Neyse. Bildiğim bir şey değil ama öyle duymuştum. Mesnevi deyince Türkiye'de bu anlaşılır. Mesnevi bir şiir şekli olduğu anlaşılmaz da mesnevi kitabı anlaşılır. Türbe deyince de koyundaki türbe anlaşılır. Mevlana'nın türbesi anlaşılır. Oraya giden, buraya dağına gelen reğına çıkar. Havdut gelen olmuş <gülüyor> artık çıkar. <gülüyor> olmuş bir şey çık, çıkardır kapıdaki levadan. İnşallah oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <Mâsif> değil. <gülüyor> <Ezgi'miş>. Buyurun Ezgi. <gülüyor> Aleyküm selam Ezgi. Nasılsın? Efendim. Aferin ezgi Ezgi? <gülüyor> Hıhıh. Yok daha te tekrar başladık şimdi. Kur'an Koran metni meslevi mesleviye başladık. Şimdi. Konya'dan. Mesleviye başladık şimdi. Bir yerde tutuyorsun bunu dolapta falan mı buluyor? Ee, e, saat bilmiyorum ama e, ben seni ararım. Göz. Ben seni ararım. Malzeme. Gidiyor musun? O yes. hapis herif, yani o şeyhi alay eden adam, onun fikirlerini itiraz eden adam, o e, hapis herif, <gülüyor> başta şu o yabancı, Adamın şeyhi ayıplaması kıssasının bakiyesi bakiyesi arkaya kalan, geri kalan. Kısa da kendisinden biraz ders alınan bir şey bir mevzu. Kısa budur. Yani kısa bir masaj hikaye yapan değil. Masaj hikaye olabilen de mutlaka ondan bir ders alınması lazım gelen bir şeydir. Kısa budur. Ders alınmazsa o, o kıssa olması hikaye olur. Masa olur 3 ama bir, ondan bir şey çıkartırsan çıkar kendine o zaman kıssa olur. O Habis herif Şeyh aleyhinde he, he, he, hezeyan yani pis yaptı, kötü laflar, küpürler söyledi. Bir suyun, biz suyun selhanda taşması böyledir. Be, be, zararlı su taşımasın bu da bu da zararlı sözler. söyledi ve köpek gibi e, um, uludu Ş şaşının aklı daima eğri görür şaşının aklı daima eğri. gözü şaşık aklı şaşık <gülüyor> ben onu işlet meclisinin ortasında gördüm yani. Birçok adamın bir yerde, orada işbesine işlet meclisi deniyor. Orada sohbet de edilir. Ben onu bir işlet, yani şeyhi bir işlet meclisinin başına gömüyorum. Bunu da o şeyhin mülüdünü anlatıyor. Gördüm. O takvadan ari ve müflüs bir adamdır. O takvada dine inanmaktan beri kalmış dine. İ, inanmamış ve fikir bakımından iflas etmiş bir insan. Müflis iflas etmiş ki. müflis tüccarlardan falan. Müflisini. Bu da fikir bakımından inanç bakımından iflas etmiş bir insandır. şey hakkında. Eğer inanmazsan kalk bu gece seni götüreyim de şeyhinin fıskını ayan beyan göresin. Fıskını yani ilahi olmayan fikirlerini yaptığı hareketleri gör. Yedi ne pis hareketler gör <gülüyor> diyor. Ayan bir açıkça gör diyor. Müridi gece bir pencere önüne götürdü ve şeyhin fıskına hani kötü hareketlerini dinimizin kabul etmeyeceği hareketlere ve işlet edişine bak dedi. Hakikaten şey orada işletmesinde. Bak o gündüz münaesi. Gündüz yalan gösteriyor. Kendini yalandan gösteriyor. inanmış bir insan gibi. Şey gibi gösteriyor ama gecede yemediği kebazede kalmıyor manasında. Bak o gündüz münaesi gece fıskı olan adama ki gündüzleri Hazreti Mustafa yani Peygamber Efendimiz gibi görünür. Geceleri de Ebu Leheb gibi olur. Ebu Leheb'den Hazreti Peygamber arasında tam, biraz fark vardır. Gündüz onu gündüz onun adı Abdullah olmuştur. Abdullah Allah'ın kulu demekmiş. Ve Hazreti Allah'ın en çok sevdiği kisin oymuş Abdullah Allah kulu. at kul denedi Allah Allah Allah Geceleyin ne yuzu Allah korusun elinde kadeh vardır Geceleyin elinde kadeh vardır Bülüt pirin elinde dolu bir şişe gördü o pir değil ama İleri dirilir bir şey. Möret pirin elinde dolu bir meşhice gördü. Çünkü pirler böyle şeriata e, mugayir işler yapmazlar. O iş, iş, şeriata da hakimdir. Her şey hakimdir. Pir onu yapmaz, yapamaz. E, çünkü avama da kötü misal olur. Pir yapmaz onu ama üstü üst üst bir şey bu yapabilir. Mürid pirin elinden dolu bir eşeğe gördü. İçeri girip şeyhin dizdi, dizi açar çıktı. Dedi. Sen şarap kadehine şeytan hemence eşeş. E, e, e, e, e, e, e. Demez idin. Şeyh ç, ç, cevap verdi. Kadehimi Öyle doldurdular ki, kadehimi öyle doldurdular ki, oraya şeytanın sidiği değil bir özellik tohumu bile sığmaz. Bu çok mümkün. Onun kadeh dediği vücudu. Kadeh. insan kadeh vücududur. Kadehimi öyle doldurdular ki, bayağı Kadeh şerhle doldurdular ya. Hem de kadehimi öyle Allah sevgisiyle Allah doldurdular ki oraya başka bir bir şeyden idrara bile sığmaz. Dişleyen idare bir özellik bir özel tohum vardı küçük küçük bir özel tohum buraya oraya fazla gelir. Şimdi Süleymanlı cami bakın o muazzam camiye bir taş ekleyin, canbar bandı fazlalık var alın taşınızı. Oradan bir taş kopar, benden bir şey gitti diye barbar Yani Allah insanı, ah senin takvim yaratmıştır. Ne bir eksik ne bir fazla vardır. İnsandan bir şey al götür insan, barbar barar. Benden bir şey gittiği yok. Bir şey onu koy, gene var. Ben ne fazla taşıyamıyorum. Şeyde öyle. Benim kadeyim, benim ucun Allah öyle dolu ki, üzerine bir damla bile fazla gelir. Buraya bak. Şu kadehe bir zerce bile sağır mı? Bu sözü yanlış işitmiş ve aldanmışsın. Bir haser edildi. Allah şifaten nah Yahya Efendi'nin başına gelmiştir. Şey, Yahya Efendi var ya, ona başına gelmiştir. Ne olmuş ya, ya Bakın. Bu kadeh ve bu şarap zahiri değildir. Öndeki kadehi gösteriyor. Bu kadeh ve ne pardon? Bu bu vücudumdaki kadeh ve içtiğim zahiri görünen şey değildir. Görünmeyen şeydir. Bu suyu zannı gaybi gayb gayb gayb gören Şeyhlerden, şeyhden uzaklaştır. Bunu bende, bunu hakiki içki içen bir şey zannetme beni. Benim içkim Allah içkisi, Allah sevgisi. Kadehde Allah'la dolu. Şimdi Yahya Efendi, Yahya Efendi'nin karnı sultan Cüleyman'ın süt, süt kardeşlidir. Karnı e, Trabzon'da doğmuştur. Yavuz Selim Tırabzon Vali'nde doğmuştur, orada Hafize Sultan'dan doğmuştur. Ee, orada büyümüştür ve Yanya Efendi'nin onun süt kardeşi olmuştur. Yanya Efendi Beşiktaş'a gelmiş, o süt kardeşi, Karın Süleyman'ı almış getirmiş, Beşiktaş'ta o büyük araziyi ona, ona vermiş, vakfetmiş, kendisiyle paylaşmış. E, bir gün Trabzon'daki rumlar, bağlardan topladık üzümleri şarap yapmışlar, fıçılara doldurmuşlar. İstanbul'a satmaya getiriyorlar. Derken orada bir fırtana patlıyor. O, deniz altı soruyor, gemi batıyor çıkıyor falan. Herkes Allah'a. Ey Allah'ım diyor, sen bu fırtandan bizi sağlamı kutsarsan şu şarapla bir fıçı şarabı... Gülüşeceğim, Yahya Efendi'ye vereceğim, diyor. <gülüşmeler> Yahya Efendi'ye şarap götürüyor. <gülüşmeler> vereceğim, diye. Fırtına işte, duruyor, sükrediyorlar, fıçı hazırlıyor. Gemi boğaza girince gidiyor Yahya'nın dergâhında demir demirler. Hadi de paldır fızi. Dergâh'a çıkıyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Derviş. Ne ona ne ne, ne, ne, ne var kabuller falan diyor kabul tabii. Şuf şu, bu bu şarap buçesi bizim var ahdimiz var adamımız ona ya ne verecek? O, o, o, o, şarap bir şey falan diyor. Koymuşuyorlar bakay gülüp atıyorlar gitmiyorlar oradan. Ya, ya ne oluyor falan? Efendim diyor bir bir kabul getir bir şarap küçük bir şarap isteyecekler getirsinler diyor. Yok ne onun husunu biliyorlar. Oturun, hep böyle böyle oldu, işte, işte, şarap var, buyurun, oturun. Açın bakayım şimdi, bir de bir de bardak getirin, diyor. Bir de ki, siz de için, diyor. Oradaki delikleri, kimin softu onlarının, kimin sida donanmak bu ya. Bakın, bu da benim şarap için falan, için diyor. Onun için i̇şte şarap olan falan değil, şarap ediyor bir şey. İçin hepsi tabii mahcub oluyorlar. Bakın diyor bu burada şarap. Orada şarap, burada Allah'ın işlisi dir. Şuradır. Geçin buna. Öyle bir hazin burada, bu yeni kapıda oluyor. Ertefti Çin bir eğlentisi varmış. Şöyleye düm bilekleri yokmuş, düm bilek. Ya burada bir neden orada bir o, o, o, berek çok ödüyor, kim diyor ödüyor adam? Yani şehir bu kapalıdan birine, bize dün berek vermesin. Onlar bunlarda kavga diyor iş, şehir diyor ne istiyor bunlar ya? Niye? E, efendim bir dün berek istiyorlar burada, kudümü Şerif, burada şehdesi semadi, kudümü şehir çalıyor. Bu, Buna dün berek mi olur mu? Verin dün diyor ya diyor, bu bu bu bu burada. Bu, bu, Şeyde, kudüm şey yaptı, orada tüm belki be. İşte bu evi tasavvun, geniş görür, geniş. Ha, Hep söylerim, her şey geniş açıdan bakın, Kur'an'a geniş açıdan bakın, dinleyen Kur'an'ı geniş açıdan bakın. Ama asla tavize gitmiyim. Tavizin nerede olup başladığını bilin. Geniş açıdan bakın, burada. Kudüm çalardı. Orada divber olur. Orada orada divbe düğün havası çalardı. Burada da aynı olur. Ben de bunu okuduğum zaman kızmıştım. Nasıl istiyor, hast yaptım. ama sonradan içtim öyle olmadı, namete. Bana ne şimdi? Ay çok değişmiş karnım. <gülüyor> e e abesse yalmış iç içe geçen şarap kadehi şeyhin varlığıdır Nur ilahi ile öyle doludu ki içine şeyden sidi sığmaz. Allah da öyle ki içine böyle ağeşeden almaz sığmaz. Hak'ın nuru ile la belep ne doldu aşağı kadar doğdur. Ten kadeni kırmış ve nuru, nuru mutlak ile dolmuştur. Artık vücudun bazılarının isteklerini kırmış. Tamamen nur ile dolmuş o şeyin vücudu. Hazreti Cüneyt, şimdi kendi fikrine söylüyor. Hazreti Cüneyt, Cüneyt Bağdadi meşhur. Hazreti Cüneyt demiştir ki, kadehi de, şarabı da o kadar dikkat dikkat incelik. İlde düşüş, ince görüş, tam yenecek dikkat. Dikkat fayda etti ki ikisi birbirine benzedi. Kadeh ile şarap da o kadar dikkat fayda etti ki onun vücuduyla Allah dolu vücudu ten vücuduyla öyle bir rikkat, ince bir çizgide ki Böyle ince çizgide ki, öne dikkat dedi ki, ikisi birbirine benzedi. İçindeki de kendi birbirine benzedi. Ve yerlerinden ayırt etmiş ekmek müşkürleşti. Yani bu gibi sözleri söylemek ehli şeriata yakışmaz. Biz de şeriattan harç değiliz ama buna da inanırız. ...var mı itiraz eden? açık Açık söyleyin. İçinde Allah varken... ...şeytani fikirler sana sığmaz. De, o, öyle kaderlere dolu ki... ...işine şeytan... ...idere sığmaz diyor. Bir damla bir şey ile sığmaz içine diyor. Öyle dolu ki Allah'tan... ...yani hiçbir şeytani fikir... ...şeytani his... ...onun aklına bile gelmez. Çünkü sanki şarap var... Kadeh yok, dünya kadeh var, şarap yok. İkisi birbirine karışmış. Şimdi pişen yemekten, yemeyen acıttı tadına. Ay, ay ayrı bilir misin? Karışmış. Nefes karışmış mı? Ayrılamazsın. Ee, en başta çiğ sütü yada ayrı bilir misin? Ayrılamazsın. Ya o süt içince de karış. Döktüğün zaman yani süper beraberken ama kainpiyesin yanı alırsan başka ama çiğ sütte yanağını süte alıyorsun şey yapıyorsun. Yok yok. Böyle olur ki o onun bütün tane sanki şarap var kadeh yok. Ortada şarap kadeh neyi içinde? Şarap bunun içinde. O var, şarap yok. Onun içinde şarabı görmüyorsun ki görünen yapmak maddi şirap ki. içindeki aşk, Allah aşk. Seyyidü Tayfe'nin şu tasviri gibi Seyyidü Tayyip'in, Seyyidlerin yani Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere şöyle tasvir gibi Ehlullah Hazretleri'nin vücudu da nurun ilahiye o kadar müstarak batmış ki içerisinde onların vücuduyla en var hakkı Hakkın ışıklarını tefrik etmek mümkün olmaz. Ha onun vücudunu göreceksin, ha Allah'ın ışıklarını göreceksin. İkisi birbirinden ayrı değildir. Bunu sizlerin idrakine, düşüncesine yine işte bırakıyorum daha pozisiyon aç aç O olmuş, o, o olmuş. Ama sakın ha şun düşünme o, o Allah'ın zatına bürünmüş diye bir şeyi aklınıza getirmeyin. O, onun sevgisiyle taşmış ve pürmüş. vücudu onun sevgisiyle dolmuş. Hazreti Ali, ayağını bir deken bakmış. Koca bir çöl, çöl dikeni bakmış. Değdirmiyor ayağını. Çıkartmıyor. İmkanı yok. Müthiş acıyor. Demiş ki, ben namaz kılarken onu nereden çıkardım? Hazreti Ali öyle namaz kılıyor ki. Hazreti Ali'nin vücudu var, kendi yok ortada. Namaz kılarken ciğerler tutuyor ayağından. Hı. Dikeni yine çıkıyor. Hani hadi mean. Hayır değil. bir şey bile, bir nesta duymuyor. Kendin öylece Allah vermiş ki Allah Allah'la karışmamış. Onun gücü de ona onunla karışmış. Allah fikri, Allah aşkı, Allah sevgisi sakın Allah'ın zatıyla karıştırmayın bunları. Hatta peygamberin hadisi meşhurdur. Sakın Allah'ın zatıyla meşgul olmayın. Allah sıfatları, fiillerle uğraşın. Oradan, oradan Allah'a varın. Şöyle tutun, kullan, tutun. Zatıyla uğraşmayın. Zatını anlamamız mümkün değil. Uğraşırsan, bir ifadeyle karışırsınız. Bunları aklınızda bir keşke sıkça kazıyın. Güneşin nuru, nurdan bir şey üzerine aksederse,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 Kirlenir mi? Pislenir mi? Güneş bu. Onun yüzüne vur, onu aydınlatıyor gösterir. şey üstüne vurur. Onda gösterir güneşe. Bundan güneşin ışığı kirlenir diye bir şüpheniz olmasın. O aynı nurdu. O onun güneşin nurudur. Yani aynı göz demektir. Gözün nurudur. Güneş nuru olduğu bir gözünde nuru. Allah'ın da nuru vardır. Allah'ın da nuru giyin üstüne vurur çirkinlik üstüne vurur. Güneş'in nuru nasıl çirkin şey gösterdiği için kirlenmediği gibi, güzel işini de güzel gösterdiği gibi. Ee, o şeyde, e, şeyhin içinde şarap içtiği var kaderde öyle bir şeydir ki, o, e, öyle iyi gören bir insanın derin gözünde, o ne şarabı görür, ne kadehi görür. O ancak onun içindeki Allah nurunu görür. O kadehi de, kadehi de Allah şarabıyla, Allah aşkıyla, Allah sevgisiyle, Allah fikriyle dolmuş olan vücudu görür. Şuradan bize bir şey daha çıkıyor. Her de kötü devden atmayın. Bir güzel var içinde. Hatır İsa. İmmunitöre giderken ya asabi öyle bakmış ki köpek ölmüş. Hayır yani ağzı açık ölüyor. Ama ne diyorlar? De kötü bir köpek, çirkin. Bir stratejik olarak diş çok güzel diyor. O köpek ölüsündeki güzelliği görüyor. Öbürkülerde köpeğin yeşinden İşte bir Peygamberle normal insanın aynı hali yüzündeki o için diyorum sakın ha, sakın ha, hemen karar vermeyin, düşünün. Allah insan yaratırken iki büyük silah vermiş, akıl vermiş. Kendinden can vermiş, kendine nur vermiş. Onları kullanın. Bunlar Allah'ın bize verdiği iki büyük silah vermiş. Şuur, akıl, düşünce yapabilmek şuur yapabilmek gücü. Allah vermiş bunlara, bunların kullanmak lazım. Şey dedi ki, bu hakikaten ne kadehti, ne şaraptı. Ey mümkün! Aşağı gel de bak. Yerken onu şarap mahzenine yürüyor. O muhteris, yani muhteris itiraz eden o fikre itiraz eden Muhteli O Muhteli geldi ve şeyhin elindeki kadehin hâlâ bal olduğunu görünce o hakir düşman mahcup oldu. Yani o şeye e, kötü diyen adam hakir hakirdim. Mahcup oldu. Orada ne şerap var ne karar var. Artık bir insan var, onun içindeki Allah Allah aşkı var. O vakit Şeyh Mülüdine dedi ki, git içinde Nebiz, Nebiz Arap hu, hu, hu, hurmadan yaptıkları bir işgidir Nebiz. Git hurma, Araba iste. Dedi, git aşağıya gide ben hastayım ve muzdar olmuşum. Muzdar hastalanmış, şikayet düşmüş. İyi bir halde değilim. Sana muhtaçım bir yerde. Olmuşum. hastalıktan mahmasa, açlıkmış mahmasa. Halinde de geçmişim. Ehlullah'ın, şimdi burada gene bir zatın şeyi var, fikri var. Ehlullah'ın, yani velilerin Şeriatça men edilmiş olan şeyleri irtikap ediyormuş gibi onları kullanıyormuş gibi görünmeleri ya teptil tarikiyle yani onun özünü değiştirmek yani işte yani gördük ya şarapta şarap bayağı şaraptı ama Yahya Efendi'nin eli gelince şarap şaraptan çıktı şerbet oldu bu ne? teptil tariki de, değiştirme yolu lah'ım böyle marifeti vardır tarihlikeli ya mecburiyet şunun şimdi neyemez on on ne onu da, da sevkili olur tepki tarih yani o onun bünyesini değiştirmek bir şeyi ayniyetini değiştirmek iş yapısını değiştirmek mesela şöyle su ya bal haline getirmektir mecburiyet sevki ise Şimdi buradaki öbür küldemizde manifiyetimiz yok ama şurada bize ait nesne var. Mevvi ise aç kalmak veya başka bir şey bulamamak. Misili ızdırar haline düşmektir, mecburiyet haline. Aç kaldık, dağın başına aç kaldık. Bazı mesela domuz buldum, vurdum. domuz eti yasak. Açlıktan ölme rahterine geldim. O zaman domatesi helaldir. Haram olan şey bir de haram. Haram mı çünkü aç, aç kalacaksın. Bir ne, neydi? Ölük içeceksin. O zaman o zaman şeyler takviy ortadan seyir ihtiyaçları mevzu bana soruyor. Zaruretler her kahyadı ihtiyaçlar memnu olan memnu yasak demekler. Memnun olan şeyleri bu bak kılar. Onları kullanabilir hale sokar. Mecbursun onu yapmaya. Sen denilmişti. Mesela bir kimsenin yemek yerken lokma boğazına olursa, orayı hep bizim baştan gölüye basar. Sopoda su bulunmasa ve müstehirak yani işki mevcut olsa. Lokmayı indirip boğmaktan kurtulmak için o müşkilatı, müşkilatı içmek mübaktır. Bu arada haram kalkıyor. Bazı mecburiyetler haramı ortadan kaldırabiliyor. Açlık, boğulma, ölüm tehlikesi falan mecburiyeti ortadan kaldırıyoruz. Ama bunu da silah olarak kullanmaktan <gülüyor> <gülüyor> so sopuyorsunuz. Hayır, safiyası koymaz. Polma <gülüyor> terbiye, polma de yapar. <gülüyor> Gene yapacağına yapar. Başka. <gülüyor> Zarurette her morda şey temiz ve kullanılması caiz olur. Evvolla münküri olanın başına lanetler yasın. Yani verileri inkar edenlerin başa lanet yalsın diyor. hadid Mevlana gibi bir büyük insan bakın ehlalara laf, laf söyletmiyor. Onlara taahh edenlere onlara, onlara başa lanet yalsın diyor. Mevlana gibi geniş düşünen bir insan. Ey Müslümanlar burada bir ayet-i kerimeden var. Ey Müslümanlar ölmüş hayvan ve kan ve domuz eti ve Allah'tan başka bir mabut namına kesilen hayvanı yemek size haram kalımdı. Biliyorsun, domuz haram, ölmüş bir koyun, yani ölmüş hayvanı kesmek efendim, ee, ve de Allah adına kurban edilmeyen başka bir şey için kurban eden bir hayvan yemek size haram. Her kim hükümetine asi ve bayi, bayi asi devlete karşı giren insanlar. Olmazsız ızrara düşer. Mecbur olursa yani üç gün aç kalıp da açlık haline ve ölüm derecesine gelirse bunları yemesinden dolayı kendisine günah tereddüt etmez. Demek ki bu reşeliğin müthiş üç gün. Üç gün sonra ölmek tehlikesi var insanda. O zaman bunları yiyebiliyorsun. O zaman bunların günahı kalkıyor. Ama ne zaman? Onları bulana kadar. Bulduğun zaman hani, su, su, su bulamaz, abdest alamazsın, şey yaparsın ya Hı -hı. toprak. Hı? Temin. Temin. Temin, temin edersin ya. O namazı kıldığın su bulana kadar sen, o toprak aldığın abdest geçerli. Ama su bulduğun zaman geçersiz. endi bunları yemesinden dolayı kendi günah telafi etmez. Allah muhakkak gafur ve rahimdir, gafura bak demektir. O mürit meyhaneleri dolaştı, meyhane dolaştı ve şehe götürmek için bir kü her küpün içinden yine tattı. Her küp baş olmuş. Şarap yani bizim bildiğim alkol yok. Bütün küplerde şarap bulamadı. her küp bal ile dolmuştu. Yani maddenin yapısını değiştiriyor. Hani eskiden bakıra bir damla iksir denen bir madde sürünce altın olurmuş diye bir ya boş laf var. Öyle halen de iksir diye şeyde satılır, ilerse satılır, iksir. Yani çaresiz dertlere çaresiz. Müslüt mehaneklere en rintler. şimdi buradaki rinte hali başka. Rint Allah'ın da bilir, Peygamber'in de bilir ama hoş adamlardır. Bazen biraz şeyler <gülüyor> işte çıkar. Ama daima kafa şekeli adamlar rint adam değil onda. Allah bir ama gene dinler ofte biraz. Beşer çıkıp alan rind onlardır. Veyahut hiç ağzına içki almak da almış gibi gör, almış kadar Zevkli olan insanlar Rind insanlar. Var mı böyle? Halen var. Ey rindler ne haldiri ve ne iştir ki hiçbir küple şarap bulamıyorum dedi. Meyendeki sarhoşlar ağla ve ellerini başlarına vura vura şeyhin yanına geldiler. Ey şeyhi muazzam ey büyük şeyh. Sen meyhaneye gelince senin kudumun kudumun gelmek demektir davetine uymak gelmek kudumun bereketinin bütün şaraplar bal oldu yani sen bu meyhaneye gelmenle bunun şerefine bütün şarap fıçıları bal ile doldu sen şarabı murdarlıktan Tebdil ediyor. Mundarlık, pislik biliyorsunuz. Sen şey bu mundarlıktan edin, değiştirdin. Temiz bal haline getirdin. Bizim ruhumuzu havasetten, pislikten tebdil ve tathir eyle. Tathir de temizliktir. Eyle dediler. Eğer alem kanla ve muherremat ile de olsa, baharatlı, killi, pislik yedim. Evet. Dolayısıyla Allah'ın has kulları yine helalden başka bir şey yemezler. Yani yedikleri haram bir. Şimdi ben size soramam, sorarım biz ki haram yemeyelim. Yeme ama aldığımız maaş haram. Aldığımız maaş haram. Şimdi faiz parası. Devlet o banka yatıyor. O da nasıl hissediyor. Daha da yapıyor. Çalışıyorken kazan para değil. Fakat o adamlar, yani o ermiş insanlar, gene ondan yemezler. Yani Allah onların sopasını veriyor. Cenab-ı Hak o muharlematı, yani o haram olanları helale tebdil eder. helale değiştirir. Bu anlatılan fıkhı da, fıkhı da olduğu gibi şarapları bal haline getirir. Nitekim bahsedilen şerh de hikmetin Allah'ın hikmeti meyhaneye gelmiş. Fakat onun meyhaneye girmesiyle küplerdeki şaraplar bal oluvermişti. Bu keramatın keramat, kerametler çoğulu. Keramatın zuhura gelmesiyle Meyhanedeki dem keşler, dem çekenler, çorap içenler de teme ve istiğfar etmişlerdi. Bir, bir, bir kişinin lanetli yüzünden birçok insan, o da Allah'ın bir hikmeti işte. Bir kişi alet ediyor, birçok insan yola yola geliyor. Şimdi bu mevzu burada bir de daha sonra son devam var ama, Hazreti Ayşe Radyal an Anhan'ın Hz. Peygamber Aleyhisselam'a sen her de namaz, e, sen her de seccadesiz namaz kılıyorsun nasıl oluyor demesi. Evet. Hz. E, bir namaz gözlemaz ya, yeri hiç Gazete sayılırız değil mi? Onun üstünde şey, şey yoksa. Onun üstünde yerin kirinden kendisi kurtarmış oluruz. Ama... Peygamber için ve onun varisleri, veliler için böyle bir şey mevzubatçı değil. Hazreti Ayşe bir gün, ciddi sahip efendimize, Ya Resulallah, sen gizli ve aşikar, gizli ve açıkça, nerede olursan namaz kılıyorsun. Halbuki evin içinde kirli ve bulaşık kimseler gezer. Hücumaz Hazreti Peygamber, kedisi var mesela evde, <gülüyor> Gezi, hükümler gibi geziyor. Keder çok severmiş. Biri de var da. Bilirsin ki her pis çocuk dolaştığı yerleri kirletir. Çocuğun gezdiği yerde işte, ne her türlü şey yapar. Resulullah buyurdu ki Cenab-ı Hak büyük kulları için pisi temiz hale getirir. Ondan dolayı Allah'ın lütfu benim Secde ettiğim yere, yani peygamber her yerde namaz kılarmış. Yeri ta yedinci kat göğe varıncaya kadar temiz kurmuş. O mıntıkayı Allah temizliyor. Şimdi derler ki, Aziz Mavuz Tüdeh Hazretleri bir gün Sultan Mehmet Camii'nde vaaz etmek için Üsküdar'dan karşıya geçiyor. Bakın denizde öyle bir dalga var ki e, büyük bir tekneler bile batmak tehlikesine Bak o küçük bir teknelere bazı karşı karşı geçiyor. Ya nasıl geçin? Fırsat yoktu ki, yoktuk yoktu ki diyor. Şimdi o yola azimat yol diyorlar hala zirde. Ve o yol hala varmış. tabii geçenler bilir bizi öyle tekneye dikleşmek, kayıkta dikleşmek gibi nüktemiz yok. Bir, kim bilir. Bunun gibi hadi yani o da hazir, anı azmiyette Allah'ın şeyin hazir pergamın varisi, manevi varisi. Onduk hüneyse, onduk aynı ona geçmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte ağzım toprağı benim için secdegah, her yere secde edilebilen yer, secde edilen yere secdegah denir. Se secdegah ve tevimmüm toprakta abdest alma vasıtası haline gelmiştir buyurmuştur. Bundan sonra Hazreti Mevla'na nasihete şuuru iledir ki gene nasihat etmeye dönerekten şöyle diyor. Sakın sakın mülük maneviye olan, yani bir vücudu dahi çok değerli olan Ehlullah'a haset etme. Yoksa dünyada bir şeytan olursun. Çünkü İblis de Adem aleyhisselama haset etmiş ve ondan dolayı mel'unu ebedi olmuştur ebedi olarakta, melun olaraktan da damdalanmıştır şeyden. Niye? Hazreti Adem'e Allah bütün kainatın eserini öğretti. Esma-i Hüsna'yı öğrettiğimde de Esma-i Hüsna'nın bütün, bütün kainatın eserini anla, anlamış olalım. Anladıysak bütün kainatın eseri Esma-i Hüsna'da verilmiştir. Her şey Esma-i Hüsna'da verdi. Demiştir. Allah Hazreti Adem'e onu verdi. Ben dedi o melekler baş baş baş baş kaldırdı ama dedi ben Adem'e Esma'yı, nasıl talim ettirdim öğrettim. Siz neyi biliyorsunuz? O zaman melekler şey söylemedi ama şeytan gene asiline devam etti ve cezasında buldu ebedi me'kum aşağıların aşağısı oldu. Mem ebedi olmuştur, ebedi menun. Bir veli zehir yiyecek olursa o zehir bal olur. Şimdi Hazreti Ömer zehri yedi. Bir şey olmadı. Sen bal yersen bazen o bal zehir yerine geçer. Demek ki maddenin aslı değiştirilebiliyor Eylülullah tarafından. Çünkü o velinin hem kendi hem de işi değişmiş. Onun ateşi nura tahavül etmiştir. Ateş nur olmuştur. Ebabül kuşlarında, ebabül kuşlarında, tarla kuşları, küçük küçük kuşlar, ebabül kuşlarında hak kuvveti vardı. Yoksa bir kuş fili nasıl öldürür? Eve böyle küçük tırla kuşları. Bir orduyu yani kabeyi yıkmak için gelen Ebrehe, Ebrehe Yemen valisi bir Habeş. şey kabeyi yıkmaya geliyor, Yemen'de kabeye benzer. daha ondan muazzam bir kabe daha yapıyor, kabe diyorum artık. Şimdi onları orada kabe tutturladılar ve bir ticaret mekanı. Herkes malını orada alıp satıyor. Yani Kabe Kabe, e, Ebrei için büyük bir delil vasıtası. Yemen'de öyle büyük bir Kabe binası yaptırıyor. Süslü püslü. Maksat ticareti Yemen'e çekmek ve öbür asıl Kabe'yi önemsiz hale sokmak. Ama bu da muvaffak olamıyor tabii. Ebrei ordusunu birkaç kuşcağız bozdu. Tabi bilesin ki onların Salabeti Hak'tandır. onların görüşleri, güçlü kudretleri Allah'tandır. Eğer Ebabir kuşların Ebrehe ordusunu Ebi vali yeme vasi, Habişlerin Ebreh Yemen vasi, Ebrehe ordusunun Ebrehe vali, varsa, Ebrehe şey, e, varsa, Ebrehe bozduğu hakkında sana vesvese ve şüphe gelirse git de. Ashab-ı Fil suresini okur. Ashab-ı Fil her zaman namaz okur. Kefefe alede. Beyaz ağabey fiil. Fiil oradan geliyor. Fil bayağı şu bildiğim koca fil. ashab Fil suresini okur. Eğer Ehlullah ile inatlaşmaya ve müsavat yani Ehlullah da kendini aynı seviyede tutmaya Davasına kalkıştın sen, onların inkisarından, inkisar çok da bizim halkın intizar dediği şey, intizar de inkisardır. Bir de inkisar fizik bakımından kırılma manasına gelmez, ışığın kırılmasına falan manası, inkisar. At, axetme. Burada inkisar şu halkın intizar dediği beddua dua manasına. Inkisar ne kurtaramazsın kurtaracak. Onu sen beni kafir say. Bu Pir'in sözü. Hazreti Pir'in işaret ettiği Elemtera suresi, suresidir ki, Kabe'yi muazzama, muazzama yıkmak için Mekke civarına gelen Yemen varisi, Ebrahim'in mahiyetindeki olduğunu helakini bildirir. Peygamber Ekber'im şimdi Elantino Suresi'nde Türkçe'ye tercimesi var. Peygamber Ekber'in Ek büyük peygamberim diyor aziz Allah. Hadi Muhammed'e doğrudan hitap ediyor. Ey benim büyük peygamberim. Rabbinin ashabı file o fil, fil arkadaşlarına filin filerin içine bulduğu ordunun iki insanlara file ne yaptığını görmedin mi? O fil ordusuna Allah perişan etti içindeki insanı öldürüyor. Nasıl öldürüyor? Görmedi mi? Bu kitabı görmüş gibi bilmiyor musun deme şimdi. O Hazreti olduğunda Hazreti Peygamber daha doğmamıştı. Birkaç seni evvel oldu Hazreti yani o fil vakası Hazreti Peygamber doğumundan birkaç yıl evvel oldu fakat hatıralar canlı o hadiseyi görenler var bir de yazılılar var. Bunları okudun veya da sana bunu anlattılar. Görmüş gibi oldun zaten ben sana okudun. Görmüş gibi hadiseyi önüne koyuyorum diyor. Çünkü a.s. fil vakasından biraz sonra dünyaya gelmişti. ashab fil Yemen Baris evremin ordusu idi. Yanlarında filler bulunduğu için haklarında ashabı fil tabirini. O zaman filleri bugün tamtlar gibi. Koca üç, üç tonluk hayvanlar. Bastıklar yeri. Ezip geçiyorlar. Allah onları meh, mekir ve de hile demektir. Allah onları mekir ve hilesini boşa çıkarmadı mı? O ordu Kabe'yi yıkmak için gelmişti. Fakat muvaffak olamadan helak oldu. Dağıldı, öldüler gittiler. Onların üstüne büyük büyük kuşlar gönderdi ki onlara taş kesilmiş çamur parçaları atıyor. O kuşlar aslında büyük dedi şu cisim otan büyük değil. Yaptıkları iş bakımından büyük. Yoksa bir serçe ne kadar ama Allah ona öyle güç verdi ki koskoca bir taş parçasını gagasıyla alıp atıyor. Bir Karınca yaşı, şey, atlı karınca deriz hani kırmızı bir kadın eldiveni taşıyabiliyor, o kadar güçlü, o küçük karıncalar onları yenimiz saman kırıntıları haline getirdi yani tamamen o olduğu yok etti evrihe bile canını zor kurtardı kaçtı gitti şimdi bu da burada bitti Zamanın çocuklar saatini kaç yere, zaman almayın? Üç. Geçir, üç. Üçü yerini geçiyor. Kaçı? Üçü geçiyor. Biraz daha yapalım. Üçü üstü üç, üç, üç, Bir farenin bir devenin yularından tutup çekmesi bir fareye bitti. Bir deveyi çekiyor, göl arnafı çekiyor ve bundan dolayı kendi kendine gururlanması… Deveyle büyük hayvanlar mı çok der? Çok muist de. kendi başına iş yapmak kabiliyeti yok der. her deve, tervanın başına bir eşek vardır. Eşek, o deve gölgesine götürür. Yani Hazreti Pir'de eşeğe benzetir de. Şey, şey, şey, de. <gülüyor> Ufak bir fare. Bir devenin yularını yakaladı ve inadına çekmeye başladı. Deve, insan tabiat yüzünden onun çekmesine tabi oldu. Yani sen paresi ama borç ver, ben sana aldırmam, ben derviş, müca... derviş şeyle, e, görüşçü birisiyim. Sen çeksin ne olur, ben kendimse gitsem ne olur diyerek onu çekmesine eyvallah demiş. Fare ben pehlivanmışım gibi kibirlendi. Aşağıda aşağı kedi göstereyim, bilmem kaçarsın. Farenin bu düşüncesi deveyi aksetti. Deve, filozof gibi bir hayvandır. kadar öyledir. Zaten şeyde, ehli tasla kitaplar da, deveyi hayvanla insan arasındaki geçiş hayvanı kabul ederler. ...bitkiyle hayvan ağasını efendim hayvanla insan aslında geçici devi olarak kabul ederler. Devi ağasıyla hoş, şimdi ben sana göstereceğim dedi. Deve de kafası onu bir şey yapmaya koyuyor. Büyük bir nehrin kenarına kadar geldiler. Ki onu geçmek için... kesim fil yani... ...biri yarı fil... Hil bile aciz kalırdı. Fare orada durdu ve şaşırdı. Devi ona dedi ki, ey dağ ve ova arkadaşı, dağları senden beraber geçtik. Ovaları seninle senden beraber geçtik. Dedi ki, bu duruşun nedir? Geldin. suyun dağları açtın da bir nehrin kendine durdun. Bu hayranlığı neden? Haydi kahramanca nehrin içine gir. Sen benim kılavuzum ve ben rehberimsin. Beni oradan buraya kadar yolu, yolunu açtın. Şimdi aç yolumu. Yolun ortasından şaşırıp kalma ve süküt etme. Hadi bak işini gör. Haneye Dedi ki, ey dedi, arkadaş bu su büyüktür ve derindir. Ben boğulmaktan korkuyorum. Dağlar geçtin ya, orada boğulmadan. Deve, dur bakayım, suyun ne kadar diyerek nehrin içine ayak attı. Ey kör sıçan. Halbuki farele. Seçen farklı farklı hayvanlardır. Hı -hı. Seçen işte evlerde küçük küçük hayvanlardır. Hı -hı. Fare o koca. Kedileri bile korkutan fare. Evet seçen Su ancak bize kadar. Hı -hı. Neden Ş şaşıp kaldın ve için aklım başından gitti? Fare dedi ki neyin sana göre karınca. Bize göre de eczerha gibidir. Çünkü bizden ise ayak vardır. Senin senin nerede benim <gülüyor> boyum nerede. Tehfine sahibi su senin dizine kadar ise benim hakikaten başımı yüz arşın geçmiştir. Arşın şu ayak parmak ucundan, orta parmak uzunluğuna şey kadar şey su kadar olan mesafedir. Deve dedi ki bir daha terbiyesizlik etme ki onun kıbul ile bedenin ve ruhun yanmasın. Yani fare bu da açtı. Koca deven önüne geçiyor. Sen kendin gibi farelere farele inatlaş. Farenin farenin deveye karşı sözü olamaz. Devenin cevabı da. Fare dedi ki tövbe ettim. Allah rızası için boğucu sudan beni geçir. Ee, pehrivanlaşan farenin aczi. Burada, burada insanlar için de bir şey var. Yani baynavası bak ya, kendin kadar ol, kendini neyse okudu ol. Farenin şu yalamaçına karşı deve merhamete geldi ve Sıçla hörgünün üzerine otur. Bu suyu geçmek ve başkalarını geçirmek bana ve cinsim demelere mahsustur. Senin gibi yüz binlercesini geçiririz. Şu kısadaki fare ile başından büyük iş görmeye kalkışan fuzil yani fuzuli burada fuzil. Asıl, kelime aslı fuzil. Fuzil'e işte neden? Fuzil'e dahil alınan. Fuzil olanlar. Fuzil bir kimse deve ile tecrübeli, selayetli ve itiraz sahibi bir zat murat edilmiş. Kısa'nın naklinden sonra şu oldu hisse. Beyan kılınmıştı. yani Burada anlaşılan. Devenin yanında fare veya farenin yanında deve neyse cahil, cüha ile ama statendiyen cüha kendini diyen en akıllı insan ise doğrudur da çünkü ak, ak, ak, ak, aklı kadardır onun onun dünyası akıllı kadardır onun için en akıllı da, abi ki insan âlimleştiğince bildeceğinden daha bir bilmediği şeyler daha da çoğalır onun için akıllı insan daima araştırır daha bir daha bir şey ama o büyüdükçe bilmedikleri daha da kat kat artar. Cahil için böyle bir yok. Şu kadar bir sahası vardır. O sahanın içinde dönem durur. En, dünyanın en akıllı, en cesur insan onlardır. Ey gafil! İnsan madem ki peygamber, insan ey insan pardon ey insan madem ki peygamber değilsin muktedal olamazsın. Akıllı fikirli, şey olamaz. akıllı elemli olamazsın. Yolda delika ve bir üstadın arkasından yürü ki bir gün kuyudan çıkıp Yusuf Aleyhisselam gibi mansıp sahibi olsun. devlet işleri. Mansıp sahibi alasın. Madem ki pahşah değilsin. Tebaadan ol. Paşa tabi olmuş insandan O ol. Madem ki gemici değilsin, gemi kullanmaya kalkışma. Gemisi ya bir kayaya çarptın size, gemiye batırsın. Kamil olmayınca yalnız başına dükkan açma. Evvela elini yıka, sonra hamur açmaya başla. En sütü emrini dinleyip, en sütü susunuz demektir. En sütü emniğini dinleyip sus. Hak dilsine olmayınca kulak kesil. Sen de Allah verici veya yani Allah tarafından verilmiş bir dil dilsen yoksa hiçce sus susmayı bil. Biraz da büyüklerin yanında susun, kamilerin yanında susun yoksa kamilerde perişan olursun. Bize ta bu işlerin susun sussun denmiştir. Dinleyin. Dinleyin. Dinleyin. Yıllarca dinledik. Hak lisanı olmayınca kulak kesin. Madem konuşamıyorsun dinle. Kulak kesin. Şuradaki şey bugünkü Eskiden de öyleydi ya. Biraz da bugünkü karga karga kalek bülbülleri vardır. Onlarda kulak kesil. Yani şurada bir ayet kelimesi daha var. Kur'an okunduğu vakit onu dinleyin ve susun. Kur'an okunurken konuşulmaz. Böyle yaparsanız umulur ki rahmet olunur. Yani Allah'ın rahmet ve mağfiretine nay olursunuz. Şimdi arkadaşlar Çoğumuz şimdi bazı camiada öyle ikindi namazından sonra imam Kur'an okur. Biz de okuyoruz ya. Kur'an okur. Herkes bırakıp gider. Tabii ki hadis vardır. Bir de ayet var. Kur'an okurken kalkılmaz. O Kur'an dinlenir. Ondan sonra kalkar. Eğer kalkacaksan zaten imam bir demir okumaz. Cemaatin biraz çıkmasını bekler. Orada çık git. Veyahut da işin varsa girip en, en ön safta namaz kılma. Bir arka tarafta kıl bir, Çık gidip hem buraya çıkarsın, hem kendini rahat edersin, hem de e, orada namaz kılanlara rahatsız etmesin. Çık gidip oradan. Bunlar bir adeptir ed bunlar. E, i̇şin varsa camide erken çıkarsan, arka saftara git. Sen, sen, sen açık gözsün sen Allah'ın rahmetinde yanlış alamış Bazı açık gözler yapardı ki veya rahmet imam başını yağarmış, imamın başında arkalara dağılırmış. En, en son en son demek az az sevap alırmış en baştaki çok. Bunun, buna uyan bazı akıl daneler. Hem, hem erken namazdan çıkacaklar, hem de en ön sağ, safta sağ. namaz kılarlar. Bunlara bakıldığı neden yani adam kandıranlar. Madem işin var, namaz kıldı hemen çık git. Kimse evlat etmez sana, kimse dur, dur demiyor. Çık git ama madem böyle çok sevap kazanmak, iyi bir <gülüyor> şey var, en safta kılma, git en safta otur, kıl namazı. O nedir biliyor musun, o sevap nedir? Şimdi şimdi belki yapmıyor ama daha esken iman ve akla erenlerin birisi, akıllı adam, namaz vaktine kadar mirhabı, mirhabı değil, mirhabı türsüz oturur, vaaz edermiş ya da koran okurmuş. Onun da dinleksin yapar. Onlar için der ki namazda vakti erken gidin. Erken gider en enstep oturur. Enstep oturur, dinleyin namazı. Bunu. Epey üzüm ki A ve ne yapıyorlar? Hem çok yüksek seviye olacaklar, hem de kaydetken yani, yani şu demir yolları istiyorlarmı dedikleri gibi kaydırma manevra, Kaydırma manevra yapıp kaçacaklar. Buna da işte kendi öyle biz kuran binicim, damasif yola kıldık, yola kıldık. Allah kabul. Allah, Allah, Allah kabul ediyor. Kimseye şey müsait söylediğimiz yok da. Yani bunlar güzel şeyler değil. Edep. Bunlar ededdir. E edep çok büyük bir kavramdır. Hazreti Muhammed bile peygamberin ben edebi tanınmaya gelmişimdir, gelmişimdir. Yani demek ki o zamanda de edep bugünden daha çok da herhalde. İşte iddia çok azda, bunu tamami göndermiş. Bugün gene öyle bir, bir peygamberimiz gibi bir insana ihtiyacımız var aşağıya peygamber değil de, öyle akıllı fikirli edebiyacık bir sene ihtiyacımız var. Ben başlayayım bizlere, Müslümanlara. Kur'an, okunurken susmak ve onu dinlemek farz-ı ayındır. Yani terk edilmeyen bir, terk edilemeyecek bir farz. Cuma namazı öyle bir şey. Cuma namazı terk edilmez. Cuma namazı mutlaka kılmaz ve Orada kılması, kendi kendine Cumhur'a namazını Cuma namazı illaki imam kendine ve vesikalı bir imam olacak. Diyanetliğin vesikalı imam, olsun kılamasın. Bu da böyle, onun kadar şartlı. Kur'an okunurken gitmeyeceksin, dinleyeceksin. Şu ayeti Kerim hükmü budur. İşte Kur'an okunduğu vakit onu dinleyin ve susun. Böyle yaparsanız, Umur, umur, umur, umur ki rahmet olur. Böyle olduğu halde bazı küçük camilerin bir tarafında hafızların okuması ve bir tarafta vaazların söylemesi de ne dereceye kadar doğrudur bilmem. Küçük camilerin büyük camilerin böyle ödülmek etmeyeyim. Sahi Müslüm'de yani şu şey kitaplar var ya diz kitapları var ya onlar. Sahi Müslüm'de sahi muhane falan var onlar. Ebu Hüleyli Radyo An'dan rivayet olunan bir hadis şerhte, Cuma günü hatip hübbe okurken konuşan birine sus dersen yavv etmiş olursun. Yani münasebetsizlik etmiş olursun buyurmuştur. Demek ki hübbe de oku. Çünkü de farzdır. Hübbe dinlemek farzdır. Şimdi Cuma namazı iki rekattir ama aslında dört rekaht, iki rekaht de minberde okunan vaazlık şey, e, dinlemektir, hubbeyi dinlemektir. Dikkat edildi mi? Hubbe okunurken konuşmak değil, konuşana sus demek dinen sen, ki sen, de, sen de konuşmuş oluyorsun, karışmayın. Hatta yine yine Füküleyra Radyo an rivayetinde her kim mescidin zeminindeki taşlara dokunmak suretiyle hubbeyi dinlememezlik edersin, o da yavrum etmiş olur. Yani başkayı, başka meşguliyetlerle uğraşmak da hubbeyi değil, Emin konuşmak değil. Başka işlerle meşgul olmak, hatta hatta başka şey düşünmek de kutbeyi dinlemeyedik. Dik onda sevgı, sevgı yapıp, günahı da büyüktü. Dinlemiştir. Buna inanılmaz, susmalı ki bir netice öğrenip söylemedik. Şimdi bir şey var. Şeriatta bir suç delilleriyle ispat olursa o günah işlenmemiş olur. Suç. Delilleri. Suç. Tarikatta o, o, o suçu yapmak değil. Düşünmek dahi bahtır. Bu kimi şu şu, şu mesela cemilik tarikatidir. Cumanilik Düşünmeyeceksin başka, tamamen kendi tamamen o kutbiye vereceksin, diniceksin. Hopbe yüzünden Hopbe sırası değişmiştir. Eski peygamber zamanında başta hopbe okunur sonra cumanı okunmuş. Ama pardon, başta cuma kılınıyor, son hukbı okunuyormuş. Bir gün Mekke'ye bir tervan geliyor. Oo, herkes namazı bırakıp gidiyor. Yeden gidiyor. Peygamber Efendimiz çok üzüyor bu. Nihayet bir şeyle, namazdan hukbinin yerini değiştiriyor. Başta hukbı okunuyor, sonra cuma namazı okunuyor Şimdi hep başta hukbı okunuyor, sonra cuma namazı kılınıyor. Okunuyor, cuma yani hukbı okunurken... Değil konuşmak, değil, e, e, ona buna meşgul olmak, e, düşünmek, başka şeyleri d, d, d, düşünmek bile hukbenin dinlenmemesi. Günahıyorsa onu işlemiş oluyorsun. Binaenaya susmalı ve dinlemek bin netice öğrenip söylemeli. Hukbede okunanları cumadan çıktıktan sonra arkadaşlar arkadaşlarına evine şunu anlat. Büyük bir zatın huzurunda, acizane, maruzatta bulun. Onu dinle, ondan bir şeyler öğrenmeye çalış. Kibirle, kin ile, şehvetle, şöhretle ağız açma. Öyle öğrettiler. Büyük insanlar yanına susun. Susun. Çok bile insan yanına da konuşmayın. Çünkü sizi paçavaya çevirirler. Sen onun kadar Böyle veriyorlar, huzurlar, susun. Konuşmaktan daha iyi gelir. Kibir ve kinin başlangıcı şehvetlendir. Şehvetin Yusuf ve meleke sahip alması da onun adet etiyle yani şehvetin sende, tamamen, sana yerleşmesi, senin bütün hayatın olması da onun o yaptığın İşlerin bir adet haline gelmesi, bir, bir alışkanlık haline gelmesidir. Burada şefet'i talib ediyor. Şefet nefsin arzulardır ki dilimizde, dilimizde ona can istemek tabir olunur. Demek ki kibir, kibir. insanı e, taştan taça çalan o megun fikirler, kibir. Aslında kibir Allah'a mahsustur. Ululuk demekti ululuk. Kibiri Allah için kullansan, ululuk. Kibir Allah için, için kullanır. Ama sen kibir sahibiysen, o zaman rezil olursun. Kibir Allah içindir. Allah, Allah kibir sahibidir. Kibriya diyoruz. Kibriya şey sahibi. Şimdi şey vedayla. Şehvet celiye ve hafiye diye iki ayrı açık. Şehvet kapalı şey, gizli şey. Şehveti celiye zenginlik, iyi yaşamak, heva ve hevese peşinden koşmak gibi şeylerin ismidir. Şehveti hafiye gizli. Şehvet ise herkesin metini ve Tazimini arzu etmek, riyazet, benimle göz dikmek, yani herkes beni övsün. Ee, Bir sokakta, herkes bana bakıyor ne dedi, beni övdü mü? Hatta sorarlar bile, böyle kibir sahipleri. Sonra benim hakkımda ne, ne konuştun, ne, ne söyledi bana? İyi mi konuştun, kötü mü konuştun? Sorarlar, sana ne? Sana ne? Sen, herkes senden iyi, iyi konuşuyor şekilde, kendini tazim et. Kimse senin kötü hal görmesin. Herkesin elinden bahset. Demek ki bu, senin kendi elinde. Böyle yap. Avruca etmek ciddiyelidir. Piyaset mevkinden bir baş olmak, amir olmak, müdür olmak, bilmem daha devlet başına geçmek, mi gibi şeyleri. Bir hadis-i sizin için korktuğun şeylerin en korkuncu, rüya ve şehvet-i hafiyyedir, <gülüyor> buyurmuştur. Yani, Başkalarına kıskanmak, başkaların yerine geçmek, başkalarına haset etmek en korkunç şey budur. Olamazsın, olmanın içinde her türlü hafaseti yersin. Yaparsın, bütün kötülük de yaparsın. Muvafak olursun, müyvet olmasın. Olursan da kötü, olmasan da kötü. Olursan daha kötü çünkü bu sefer kötülük yapacağın saha büyür. Daha kötü işler yaparsın. Sadrazam olsun, başvekir olsun, sadrazam olsun olsun eee yani, vüdudu insana kötük kötük yaparsa hangi muaf o o olamazsan bari kendini yer bitirip kurtulursun gidersin. Şevketin incisi e, de yani gersizisi de açığı da elde ederince sahibine kibir verir. Biri çıkıp da nasihat edecek olursa ona adeta kim bağlar? Şöyle öyle nasihat ''Niye bana nasil ben nasil edeceğim, adam mıyım?'' derdi. Onlar da kim bağlasın kendini çünkü dağların üstünü görsün. Demek ki kibir de, kin de, şerfet de başlıyormuş. Bazıları da o medarı istikbar olan şeyleri, yani bu gibi şeylerin insanı medenaya getirin yol, medan yol demektir, medan istikbar olan şeylerin zevaliyle ortadan kalkmasıyla yola gelirse de bazılarında adet ve meleke halini alır. Bazılarında bu nasihat falan onu doğru yolu götürürse de bazılarında alışkanlık haline geldiği için hiçbir fayda etmez ve felakette olur gider. İnsanda kötü huy adet halini alırsa biri seni o halde çekmek isteyince ona hiddetlenir ve kim bağlarsın? Öyle doğru söylesin. Sana kim var? Sana ne ya? Benim oğlum sen ne karışıyorsun? Akıllı olsa bunu demeyiz de ya. Bazen yanında çalıştırdığın insan sana akıl verir ya. Eğer akıllıysan ondan faydalanırsın. Akıllıysan çünkü o hep o işi yapmıştır. onu iyisin küsünü senden iyi bilir. Onu O fikri al onu yani. Yani şey yapma böyle. Kibir yapma. İnsanı tanı, cemiyeti tanı. Sen çamur yemi alışınca, eskiden beri çocuklarda ço toprak yerler, para için toprak yerlerdi, cam yerler. Seni ondan münefek isteyen senin nazarında düşman ki Çamur yapı zarar. Pislik. Yeme ya yok. Düşman kesiresin. Bir nevi yağlı çamuru varmış ki, bazı kimsenin onu yerler ve tiryaksı olurlarmış. Acem Cenebuna gilhar, yani çamur diyen denir. Put prester, putun etrafını to toplanınca, puthane yoluna mani olmak isteyenlere düşman olurlar. Puta tapmaya alışmış, ya şu puta gitme, şu put nihayet, onların sen bana, benim inancımın ne karışıyorsun. Daha doğrusu karışmak lazım, herkes kendi halinde. Biz evvelce melekler arasında büyük tanınmış itibar sahibi ve o severliği, o büyüklüğe alışmış olduğu için eşeklik etti de Adem aleyhisselama hakir gördü. Sen çamurdan yarattın, ben ateşten yarattım, ben daha temizim demiştir Hazreti Adem'i hakir görmüş Halbuki Hazreti Adem'e Allah emanetleri verdi. Nedir hemen? Esnafistan. Bütün kâinatı verdi. Benden daha iyi sel vermiyor. Olur ki benim gibi büyük bir zat ona secde etsin dedi. Kendini şehten ateşten yaratıldığı için büyük gördüğü ve Hazreti Adem'e secde etmedi ama iptida, yani evvelce ezelde tiryak, panzehir mahalli olmuş bir ruhtan madrası için Riyaset ve serverlik zehirdir. Söyle. İptida yani evvelce tiryak, tiryaki olmuş. Panzehir mahalle olmuş. Bir ruhta madası için iyilik yapmış bir insan için. Riyaset ve serverlik zehirdir. Yani insanlık için ulaşmış, insana iyilik etmiş insan için rehber olmak mal olmak, zengin olmak zehirdir diyor. Çünkü ona onu tapacak, ona alışacak. insanı unutacak, kibre koşacak. Daha yılan dolu olsa da korkma ki içerisinde kiryak yani panzehir vardır. Yılanlarda biliyorsunuz tıbbın sembolü yılandır. Yılan zehri birçok hastalıklar karşı tedavi eder. Şöyle kadeyi dolaşmış, baştan kadeyi içine sokmuş bir yılan mıdır? Tıp bu şeyi, ezdacılığın simboli. Riyaset başkanlık yani, emaret gibi hevesle o, o cemiyetin büyükleri, cemiyetin büyükler hevesle dimağına nedim olur. Yani o e, e, hevesler aklına nedim olur. Yardımcı nedim, yardımcı demektir. Padişah nedim olur, ona yardımcı sohbet de. Kötülüklere yardımcı olur. Yani kafanda yerleşik kalırsa o hevesleri kırmak ve seni vazgeye geçirmek isteyen sence Eski bir düşman oluyor. Sen bu kötülükten vazgeçilme isteyenler sana ezelden kalmış bir düşman gibi görüsün onları. Çünkü senin heveslerine mani olmaya çalışıyor. Bir insan çocuğuna, kötü, kötü ailelere dur dersen çocuk sana düşman kesilir. Düşman kesilir. Eğer biri büyüse başına bir el alırsın. Senin tabiatın hilafına biri bir şey söylerse ona karşı sende birçok kin peyde olur. O tabiat şey yerleşmiş. iyi söyleyende düşman görürsün. O kimse beni tabiatımla ayırmak ve beni şakit yani birisine bağlı tabi kılmak istiyor dersin. Kötü tabiat sağlamlaşınca, sağlamlaşınca muhalefet ateşi edesi Nasıl yaparlar? Eğer sen de o kötü tabiat sağlamayınca karşındaki muhalefeden ne dersin? Bir şey, bir şey yapamazsın. Burada ateş gereği gösteriyor. Melih-i Süleyman'ın ki içinde ateş yakarlar ve ateşi ateşe taparlar. Hazreti Mevla'nın iki kişi arasında muhalefede kızgının itibariyle ateşkede benzer diyor. ve onun parlamasına insandaki kötü tabiatın muhkemleşmesine sebep olduğu gösteriyor. Demek ki burada had pir, bir meclisi bir, mabedini ele onunla mukayese ediyor. İki kişi birbirine konuşurken birbirine nasihat etmeye kula kalkınca bir sahibi arasında arada bir kötülük başlıyor, bir e, e, kavga, düş başlıyor. Liyaset sevdasında olan kimse muhalifi büyüyecek bir zat olursa ona karşı adavat, isharına cesaret edemez. O muhalife müdarada bulunuyor. Yani rica eder, yalvarı, yakara onu tasdik eder gibi görünür. Buna da sebep o muhalife, bir zatın kalbinden yer bulmak ve teveccühünü kazanmak emiridir. Yüzden, onun bulunduğu makama geçmek için biraz daha senin öndeki amire geçmek, onun ayağını kaydırmak için türlü türlü davranışçı insanlar pek çok, hele hele şimdi, şimdi daha pek çoktur. Önümüzdeki insanın yerine geçmek için onun ayağını kaydırmak. Onun için yapmadığımız kötülük kalmaz. Hele bir de büyük bir tanrım varsa onun aynaya bastır olsun. Bu şey daha iyi, iyi, iyi, iyi yaparsın. Tabii zaman o zaman. Çünkü kötü tabiatı kuvvetlenmiş adet tanrı almış ondan dolayı şehveti de karınca gibi iken yılan gibi olmuştur insan içine bulunan küçük bir kötülük zaman içinde alışığa gelmiş şekilde büyür ve koca bir yılan, bir boğa yılan gibi olur. Hani sende o kötülüklerin zevunu olmuş, o kötülükleri yapar hale gelmiş olursun. Bundan sonra C.M.P.R. nasihat olmak üzere diyor ki, 5-6-5 kaldı. Ey huysuz kimse! Şehvet yılanını mücahede ile öldür, mücadele uğraşmak, çalışmak, din, din idim mücadele etmek öldür. Yoksa o yılan daha büyük ve ejderha olur, bugün seni de boğar, öldürür. Lakin herkes kendi yılanını karınca görür, herkes kendisi kötülüğü görmez, onu iyi zanneder ben ben buyum bir de bir de kandırmaya çalışır yani ahlaksızlığı hakkıyla müşahede edemez Onun için sen kendini bir Arif'ten sor gidip de akıllı uslu bir insandan danış o seni görür sana göre bir şeyler söyler gidip de kendini bir yobaldan bir sahte sorarsan seni de kendi gibi yapmayı için türlü türlü dalabilir çevirir ve seni de kendi gibi yapar. Bakır altın olmayınca bakır olduğunu bakır altın olmayınca bakır olduğunu gönül manevi şah olmayınca müflüs bulunduğunu bilmez. Bakır ancak altın olursa ya yani ben zamanında bakırdım. Böyle kötü madendim. Efendim, gönül sahibi de şah olmayınca eski halde bir hamal varmış de zamanda bir çalışmış ya da bir iş bulmuş zenginleşmiş ama en başta gitmiş altından bir semer yapmış onun evinin önüne aslıyor. bir de açarken gitince geldi ki kafasının semerini unutmuş sen senden semerini taşıyordun bugün değerini bil şeye adam diyeceğim. Eğönül, ha bakır gibi iksire hizmet et ve sevgilin cefasını çek. Bakır gibi iksire, iksir bakırı altın yapan ilaç. Evet. Ve sevgilin cefasını çek. Bu e, sana bu şeyi, e, bakır altın yapan onu sevirse ya o sevgi daima an. Onun satıdan verdiği katlan. Eski kimyacılar bakır, altın yapmak için uğraşıyorlardı. Elde etmeye çalıştıkları, cevhede iksir derlerdi. Göya o iksirden iğne ucuyla alınıp bakır ve lafaya sürülürse altın olurmuş. O iksiri bu sen. Ama... Maden olarak sen kendini, kendini rica e, edecek ilacı bul. O arif insanı bul. Burada iksir arif insan, mürşid. Buradaki bakırdan bahsettir, ehli sülük, iksirden bahsettir, mürşidün nazarıdır, gözüdür. Sevgili kimdir? İyi bil ki ehli dil, yani gönül ehli. Bir gönül tepeden gönü ehli. Gönü ehli ve ehli Allah'tır. Allah bilir ki gece ile gündüz birbirinden nasıl çekinir ve ayrılırsa bunlar da dünyadan öyle çekinirler. Gece ile gündüzün birbirine katil şekil Güneş dolunca gündüz gece gelmez. Gün batarken de gündüz gider. Gece katil bir vardır. Burada da efendim, ehlullah ile dünya ehli arasında da fark gece ile gündüzün birbirine gibi Bir katil ve büyüktür. Binaenaleyh Allah'tan Allah'ın has kullarını ayıplama, padişahı hırsızlıkla itham etme. Paşa zaten zengindi. Hırsızlık yapsa ne olacak? Kendi hazinesinden para çalacak. Başka bir şey yapmaz. Bu hikayedeki şeyi sarhoşlukla itham etmek isteyen muteris yani itiraz eden adam ve ne kitaptır ki ona benzeyenlere bir anlatış inatı ki bu Ehlullah'a suyu zan etmek, onlara kötü zan beslemek, onlara kötü fikir beslemek, bir padişahı hırsızlıkla itham etmek gibidir. Paşa hazinesi çarça çarça kendini mamı çalar. Tekrar <gülüyor> hazine O velilere de, müşkilere de kötü zan beslemek, senin zenginleştirmek, kötüleştirir, Dünyada giresin. Cemil için Yani kötü olsaydı. İp güzel olsaydı. Onun için o gibi kötü zanlarla bulunmaktan sakın deniyor ve aynı bahsede daha başka bir hikaye naklediliyor. Burada mevzu bitiyor. Var mı çocukta bu kadar şey anlatıldığı birçok şey gelip, gelip Türkçe karşılıklı verildi? Var mı anlaşılmayan o? mevzu? Açık, açık açık konuşun. Sonradan konuşacağız, işçiler geçmiş olur. Ben dediğim bir şey sorabilir miyim? Siz dediniz ki hani rüfaelere benzersiniz. Efendim? Bir konuda hani dediniz ki rüfaelere benzersiniz, Allah'ın sıfatlarından oturup kalkın zatıyla. O rüfaeli. Rüfaeli kapını karıştırırsın demişsiniz. <gülüyor> Akıb ifale karışır. Yani evet. ifale bir ateşki şey insan ateş ateş gel falan. Eğer şeyler ya, sen de onları karıştı gidersin böyle. Ha, yani aklın türlü türlü bir yol boyu gidersin. Anladım. Eğer size ateş yapsa ağzın yanar. Bir daha da ağzın düzelmesin. <gülüyor> Kalbinin şiş içe sokarsa ölü gidersin. Bir daha da ancaklanmazsın. Çünkü bir falı kalbin iç içe sokabilirmezsen ateş kalınlar. Ölmez ağda yanmaz ifade karış yani baktım başka şeyle uğraşı sapıda gidersen o talkattlar değil onlar. Ben bir şey söyledi mi ben de? o şey gerçekten şarap mı içiyordu yani öyle mi göstermek istedin? Yani, Hayır. şey diyordum orta bir şarap. Hayır orta bir. Melonik gibi bir şey. Miydi? Şimdi kızım o şu bu Hı. hikaye oldu olmadı değil de. İnsanların zahir işleriyle uğraşmamalı. Şimdi o, bilemeyiz kimin ne iştiğini. Başka işlere pek karışmamak. Şimdi o veren ver ver ver ki şarap ise bana ne? Değil mi? Bana bir gün olur ki iyi gelir. Başkası işle burnunu sokmamak. Ve büyük insanlar için şey Çünkü hak eden olur. O büyük insan şeyin sahibidir. Yani o maddenin esasını değiştirebilme kabiliyete sahiptir. O şarabı e, e, şey şeklinden sokuyor ki e, normal hukukiyet sen de büyük bir zattan bir şey al sen de kötü fikirlerin değişsin. İyi şeyler sana gelsin. Tabi oradaki meyhane, ehli güzel bir yer değil. İnsanı evinden, ocağından, çocuğundan, kazancından eder, aklından, fikrinden eder. Seni daha da kötüye götürür. Büyük bir zat, alim bir zat, Allah'ın velisi bir insan. İşte o iksir. ...seni o iksedi, onu ben evet böyle görünüyor ama biz onu da öyle tanıdırız. Tabii ki o e, seni o piklin değiştirecek olan büyük insandır. Seni değiştirir. Bak ben böyle görünüyor ama ben aslında işmiyorum. Benim işim bu. Ben bunu kullan Fakat ben de sen gibi kötüydüm böyle. Çünkü bir şey vardır. Bunu çoğumuz iyi yaparız. Birisine iyi, iyi yola getirmek için kendimizi onun yerine okuruz. Onun gibi olmuş gibi oluruz. Ona ben de, ben de sen gibiydim böyle oldum falan yaptım. Böyle oldum. deniz Bakın ben de sen gibiydim böyle ama şarap içerdim. Ama bak bugün şarap içmiyorum. İyiyim, i̇yiyim. Ama bak ben o, onun şarap içerken iyi şeyler de öğrendim. Oradaki şarap bir de şu var, şimdi tasavvuf çok geniş bir şey, bazı şeylerin karşılığı bulunamıyor, kelime olarak da bulunamıyor. Mesela aşk ilişkisi ya, aşkın ilişkisi olur mu? Allah aşkı, yani aşk, aşk vardır, aşk iki insan arasında yaşanır gibi bir telakki vardır. Onun da adı var, başka ama asıl aşk Allah sevgisi. Allah sevgisiyle, bakın ben bu şeyi çeviriyorum, insana yarar hali getiriyorum. Bu yazanların çoğu misal olarak verilir. Olmuş olmamış bilmiyorum ama olabilir de. Pek çoğumuz o yollardan geçip iyi yollara kavuşmuşuzdur. Onu anımsıyor. Ama bir Allah birisi bunlar yapma. Hak ve selahatine aittir Yapar da. Oradaki şey, sadece o insanı kötü halde, iyi hale getiriyor. Bir, bir şey daha var, müşründen söz söyletmiyor. Müşründen söz söyletmiyor. O adam müşrün hakkında kötü sözler söylüyor. Ama o söz, söz söylemiyor Ve bir hakiki mürte böyle olursun. Mürtüne söz vermez. Eğer onun hakkında itimada yoksa müsade ister, başka biri girersin. Olur. Oradaki şarap başka bir şarap. Allah'ın feyzi. Allah'ın feyzi. Ondan feyiz al. Oradaki şarap bu aşk ala sevgisi kader hep benzeri. her şeyde, şarkılar da var tabii yüzden. bir bektaşi gelmiş şarkı bin gece bakam ne doldur ey saki bu cem bezminde bir gün mey biter doldun saki bu cem bezminde bu gönülde bir gün mey biter aşk biter meşhur. boş kalır fani kader vücut fani kader Hey hey biter senin namayın bağrı çağırması konuşması biter dem geçer o aşk biter devran geçer zaman geçer her şey biter bu bu kaderler boş kalır. boş kalır, fani kader hey hey biter bu bir, bir şarkıdır ama tam tasarımcısı tasarıp eline göre bir şarkıdır gece makam çok da güzel bir şarkı. Bakam ne güzeldir. O budur. Yani e, Hazir bir böyle misaller böyle. Burada sana bunu öğretir. Çok sonra on sana karşı kullanır. On sana karşı kullanır. Burada sana bir verir. Yani çok sonra bun sana karşı kullanır. aşk Allah aşkıdır. Yani o kötü yoldan yolu gir. Ben de sen gibiydim. Bak ben de oldum. Sen de böyle ol. E, bir yerden böyle tozlu tebiyodi bana şeyde edebiyatta da bir daha, daha evvel o edebiyat da evre geçmiş bizde bizlere. Ben edebiyatta ad vardı, kendini öyle konum onun seviyesi iner, onun seviyesi iner, ona kendini, onun, onundaki hali kendine alır. Böyle insanlık halde olabilir olan der, onu da kandırır, ikna eder. Başçoban mı tez şu sesle. Efati. Bu atet. E bu